Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Herkese merhaba, 95.0 Açık Radyo'da, diğer kamda Damla Özler'le birliktesiniz. Bu hafta da maalesef sevgili program Ortağım Rauf bizlerle beraber olamadı. Ancak muhteşem iki konuğum var, çok da heyecan verici bir iş üzerinden konuşacağız sizlerle birlikte. Ee, sanatçı Deniz Sadıç sürdürülebilirlik ve sanat kavramlarının kesiştiği işlere imza atıyor. Ve çok yeni bir sergisi açıldı. Ee, Feyziye Mektepleri Vakti'ne ait Galeri Işık'ta 25 Kasım 19 Aralık 2021 tarihleri arasında Ready Remade isimli sergisini gezebilirsiniz. Bugün çok sevgili Deniz Sadıç ama aynı zamanda e, bu sergiyi olabilir kılan, e, bu sergiye vesile olan Feyziyeliler Işıklılar, Doğacım yine zor söyledim ama Feyziyeliler Işıklılar Derneği'nin yönetim kurulu üyesi. Sevgili Doğa Tamer de bizlerle beraber. ikinize de hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Merhabalar. <gülüyor> Merhabalar, hoş bulduk. Selamlar herkese. Dinleyicilerimiz için kısa bir bilgi daha vereyim. Sevgili Doğa Tamer aynı zamanda Sürdürülebilirlik Adımları Derneği'nin kurucularından. Bu nedenle bugün aslında biraz sanat, iklim krizi, ve sürdürülebilirlik kavramlarını bir araya getiren bir sohbet edeceğiz. Ama öncelikle Doğacım ıı, Işık Okulları'nın 136. yılı vesilesiyle bu sergi açılmıştı. Sizleri tebrik edelim yıl dönümünüz için. Evet, teşekkür ederiz. <gülüyor> ve hemen <Teşekkür> abi. ediyorum. <gülüyor> evet. Ee, sevgili Deniz sana döneyim. Öncelikle sergiyi biraz konuşalım isterim. Ee, Ready Remade bize ne anlatmak için var olan bir sergi? Nasıl sahiplerle hazırladın bu sergiyi? Aslında serginin çok uzun bir geçmişi ve süreci var. Sürdürülebilir sanat yapıyorum. Aslında sürdürülebilir sanat dediğimiz tanım, kendim kendi kendime koyduğum bir tanım. Redirime de yine aynı şekilde kendi oluşturduğum bir tanım. Atık olan her türlü nesnenin sanat eserine dönüşmesi hikayesi. Yani tüketici bir toplumda her şeyi çok kısa sürede tüketip ondan vazgeçip vazgeçtikten sonra tekrar yeniden alma eylemini defalarca kez tekrarladığımız ve doğaya, çevreye hiç düşünmeden zarar verdiğimiz bir sürece aslında bir dikkat çekme ve farkındalık yaratmak adına yola çıktığım bir proje ee, diye hani tanımlayabilirim. Zaten ready, made diye bir tanım var. İşte hazır e, üretim ve hazır nesne aslında anlamına gelir. Ama ben hazır nesneyi Tekrar yeniden tanımından kopartarak farklı bir alana kaydırarak aslında o resmenin ömrünün tamamlanmadığını anlatmaya çalıştığım bir hikaye. Daha da açabilirim istiyorsanız ama. Büyük bir keyifle <gülüyor> ama sonra da bilirim. Ben öncelikle şey evet. sormak istiyorum. Ee, her türlü ürün ve objeyi geri dönüşüm ve ileri dönüşüm prensibiyle. Sanat dünyasında yeniden var edebiliriz diyorsun. Geri dönüşüm ve ileri dönüşüm iki prensip bunlar nasıl çalışıyorlar ve ileri dönüşüm dediğin zaman neyi kastediyorsun? Aslında şey var genellikle geri dönüşüm dediğimiz zaman diyelim ki bu bir kartonsa kartonlar toplanıyor. Genellikle yine karton malzemesiyle hayat buluyor ama genellikle de e, çok küçük parçacıklara ayrılıyor. Sonra işte tekrar belki işte o karton hamur oluyor. Hamur olduktan sonra tekrar üretim bandına giriyor. Ama bendeki de yani mevzu, sanatımla ilgili mevzu aslında benzer bir yapı var. Yani geri dönüşüm derken bazı malzemeleri o kadar küçük yapı taşlarına, parçalarına ayırıyorum ki artık aslında o nesnenin diyelim ki işte bu bir kartonsa ya da bir kumaşsa, bir denimse denim olma özelliğinden bile uzaklaşır hale geliyor. Sanki bakıldığı zaman bir yağlı boya, bir akrilik boya hissine veriyor. Diğer yandan da ileri dönüşüm teknikleri diyorum. Bu ileri dönüşüm tekniklerinde ise malzemeyi olduğu gibi kendi doğasında ve olduğu şekilde bırakarak yine tanımını e, işlevsel bir e, nesneden aslında sanatsal daha duyulara hitap eden bir nesneye dönüşme hikayesine yani bir esere dönüşme hikayesine giriyorum. Örnek verecek olursak mesela denim düğmeleri, fermuarlar bunlar aslında baktığınız zaman eserlerimin üzerinde görebilirsiniz ama gördüğünüz noktada da onun yine hala düğme olduğunu görebilir, fark edebilirsiniz. Yani burada işte bu iki prensibin e, bazı eserlerde, aslında her eserin kendi dili var, bazı eserlerde dediğim gibi o küçücük parçalara ayrılır ve kendi özelliğinden farklı bir özellik kalır. Bazı eserlerde ise olduğu gibi biz onu görmeye devam ederiz. İşte bu iki prensip aslında benim renk paletimi ve sanatımı oluşturdu. Şimdi tam bu noktada Doğacığım sana dönmek istiyorum. Bugün burada iki şapka ile birlikte varsın. Aslında biri Fez Yiller Işıklar Derneği'nin yönetim kurulu üyesi olarak ama öbür taraftan da Sürdürülebilirlik adımları Derneği'nin kurucusu olarak diyeyim kurucularından biri olarak buradasın özellikle denizin işlerine baktığımız zaman tekstile odaklandığı bir bakışta var ve tekstil de aynı zamanda bugün iklim krizinde en çok konuştuğumuz sektörlerden biri hem geri dönüşüm için hem de belki ileri dönüşüm için diyeceğim dönüşmesi gereken sektörlerden biri. Bu iki şapkayı birleştirerek muhtemelen bir araya geldiniz Denizli ama bu sergi nasıl ortaya çıktı ve neden bir okulun 136. yıl dönümünde böyle bir işle ortaya çıkmaya karar verdiniz diye sorayım sana. Ee, çok teşekkürler. Tekstilde hakikaten su kullanımı çok fazla, enerji kullanımı çok fazla. Yani yıkama, boyama, ağartma, sonra tekrardan son yıkama aşamalarında su kullanımı, Artık aslında tüketiciler de çok farkında yani bunu satın alanlar da e, tekstilin e, bu kirletici sonuçlarının farkında. Tabii tüketim meselesi burada e, devreye giriyor. Ne kadar tükettiğimizle ilgili. E, bizim e, zaten 1885'ten beri bir amacımız var. Önce iyi insan yetiştirme amacı bu. Evet. Ve biz eğitim ve öğretim açısından kampüslerimizi hep birer atölye alanları olarak da görüyoruz ve kullanıyoruz. Biz aslında bir mezunlar derneğiyiz. Yapabileceğimiz şey öğrencilerimize, işte mezunlarımıza bir yol göstermek. Çocukların okuldan önce gönüllü ve istekli olmalarını sağlamak. Şimdi konu tabii her zamankinden daha acil bir hale geldi. İklim değişikliği, biyoçeşitlik kaybı yoksulluk, göç gibi küresel sorunlar yeri ve zamanı ne olursa olsun aslında herkese etkiliyor. Yani fiziksel ve duygusal katılımı birleştiren alternatif öğretim yollarına bizim artık ihtiyacımız var. Bunlar sürdürülebilirlik konusunda farkındalık yaratmada ve bu zorluklara nasıl yanıt verileceği konusunda önemli bir yol, rol oynuyor. Sürdürülebilirliğin Temel yetkinliklerinden biri de sistem düşüncesini e, geliştirmek. Öğrencilerin e, sürdürülebilirliğe dair farklı görüşlerle ilgili daha yaratıcı düşünmelerine yardımcı olmak için biz sanatın gücünü kullanmak istedik açıkçası burada. Bu çok güzel bir pas oldu bana çünkü ben doğrudan bu pası alacağım ve tekrar denize döneceğim. E, deniz... Senin bütün sanat yolculuğunda ve yaratı yolculuğunda diyeyim kısaca hep hem sürdürülebilirlik kavramını hem de iklim kriziyle bağlı pek çok kavramı bir arada görüyoruz. Bu denli büyük bir krizin ortasında sanatçı için bir tür ham madde olmanın dışında bu krizle mücadele nasıl bir yol açabilir diye soracağım. Aslında sormak istediğim şey tam da şu, sanat bu kriz içerisinde nasıl bir rol oynayabilir? Sanatçı iklim kriziyle birlikte düşündüğümüz zaman bu büyük dönüşümde nasıl bir yerde bir rol alabilir? Yani şöyle söyleyebilirim. Aslında ben eserleri yaparken ya da sanatımı ortaya koyarken benim amacım işte Aa, nasıl yapmış, ay çok güzel olmuş, ben de yapabilir miyim ya da ben de mi yapsam iddiası değil. Aslında benim yapmaya çalıştığım şey bir fikir inşa etmek. Ben bir sanatçı olarak... Çok fazla atığın olduğunu görüyorsam ve bu atıkları bir tür bir şekilde kendi alanımda bunu değerlendirebiliyorsam ve tekrar aslında onun ömrünün tükenmediğini gösterebilecek bir hikaye yaratabiliyorsam, sen bir öğretmen olarak, sen bir mühendis olarak, sen bir müzisyen olarak ne yapabilirsin sorusunu sordurmak. Yani burada aslında evet çevre kirliliği, doğal döngü çok fazla üretim var ve ben mesela özellikle tekstil atıklarını hani kullanarak sanat eseri yapıyorum. Benim kullandığım tekstil atıkları e, dünyadaki kirliliği kurtarmayacak. Bunu zaten bilerek yola çıktım. Ama bu hikayenin görünür bir hikayenin yüzü olma meselesi var. Yani evet bir sanatçı bunu aldı. Akla sığmayacak, inanılmayacak, inanamayacağınız bir Portre oluşturdu. Baktığınız zaman evet bu bir yağlı boya zannediliyor ama yakından bakıyor. işte düğme, tekstil ya da ne bileyim karton, alüminyum. Ha, bunu yapabilecek bir durum varsa demek ki aslında bu nesnelerden vazgeçmeden önce belki bir kez daha düşünüp neler yapabilmek. Bu konuda işte benim çok önemsediğim konu da şey olabildiğince fazla yerde, fazla yer mekanlarda bu görünürlüğü artırmak. Yani bu özellikle işte Işık Galerisindeki sergiyi çok önemsiyorum. Çünkü çok fazla öğrenci var. Bir öğrenci bunu gördüğü zaman zaten şaşırıyor. Aa neler yapılabiliyor? Ve orada aslında yaptığım şey bir umut inşa etmekle ilgili. Ya da işte tekstil fuarlarından tutun festivaller, konferanslar, işte moda salonları, ya yani aklınıza gelebilecek işte AVM'lere kadar her yerde bunu yaptığınız zaman her yerde farklı kitlelerle işte bu soru işaretini ortaya koyabiliyorsunuz. Koyduğunuz noktada işte sanat da aslında aynı nesnenin olduğu gibi sürdürülebilirliğini e, kanıtlamış oluyor. Bir de çok enteresandır. Yani sizler, bizler defalarca kez konuşuruz, anlatırız ama küçük bir fotoğraf ya da bir görsel aslında zihnimize kazınmasına neden olur. Bu hikayede aslında bir sanatçının görevi de zihinlere kazıma hikayesini oluşturmak. Yani bir bellekte bir yer kazanmaya çalışmakla ilgili. O yüzden de olabildiğince farklı teknik ve farklı materyallerle eser yapmaya çalışıyorum. Çünkü ilk hikayeye başladığımda sadece tekstil atıklarıyla çalışırken dünyayı kirleten şeyin sadece tekstil atıkları olmadığını bir anda düşündüm. ve Aa evet kartonlar var, alüminyumlar var, plastikler var. Var da var yani ve o kadar çok üretiyoruz ki yani bu üretimin sonucunda o kadar çok nesne çıkıyor ki ve aynı şekilde o kadar hızlı bir şekilde ondan vazgeçiyoruz ki o zaman farkındalığı sadece tekstil değil e, her türlü atın oluşturacağı bir hikayeye dönüştürmekle ilgiliydi. İşte sanatlı noktada e, sadece zihinlere ufak bir ışık yakıyor diyebilirim. Bu noktada özellikle bu sergi bağlamında bir soruyu senden doğaya doğru aktaracağım. O da şu, <gülüyor> doğa denizin sergisine baktığımız zaman özellikle deneme odaklandığını görüyoruz. Şimdi bizim tarafta sürdürülebilirlikle uğraşanlar, sosyal faydayla uğraşanlar vesaire baktığımız zaman denim dediğimiz zaman akla ilk gelen şeyler neler oluyor? Hızlı tüketim, hızlı moda, Epeyce küresel tekstil suçu, epeyce zor işlenen bir kumaş cinsi. Aynı zamanda işte kotkumlama işçilerinin uzun yıllar süren büyük mücadelesiyle ağartma vesaireyle gelen ciddi hak ihlalleri vesaire. Denim dediğimiz zaman ilk zihnimize canlanan bu kavramlar oluyor. Ama deniz sergisini anlatırken denimi aynı zamanda daha eşitlikçi Dünyanın her yerinde herkesin ulaşabileceği bir kumaş olarak tanımlıyor ve aslında birden bir bakışı değiştirerek başka bir yerden bakabilmemizi öneriyor. Bu önermeyle baktığımız zaman, Sürdürülebilirlik Adımları Derneği şapkana yöneliyorum yine senin, bu büyük kriz içerisinde insanlığın karşı karşıya olduğu nasıl büyük bir dönüşüme ihtiyacımız var, ama aynı zamanda bu biraz soru e, kılıfına girmiş beyan oldu biliyorum ama ama aynı zamanda küçük perspektif değişiklikleriyle büyük dönüşümler yaratabileceğimiz fırsatlar da var gibi sanki. Ne diyorsun? E, e, tabii ki yani biz e, kişisel e, değişimlerin, kişilerin yaptığı, kendi hayatlarında yaptıkları, çevrelerinde yaptıkları değişimi çok önemsiyoruz. Ama tabii ki bu sadece bununla yeterli değil yani. 2022 hele e, herhalde sürdürülebilirliğin e, yılı olacak diye tahmin ediyorum. Çünkü artık bu Avrupa yeşil mutabakatı, işte Paris İklim Anlaşması, bu Kasım'da Glasgow'da yapılan e, COP26 ile birlikte artık e, hiçbirimiz için bir seçenek halinde e, değil. Tamamen bir zorunluluk e, haline geldi. Biz e, zaten vatandaşlar da talep etmeye başladı. Bankalar, tüketiciler, düzenleyiciler, hükümetler yani herkes talep etmeye başladı. E, dolayısıyla e, bir değişim başlıyor ki biz hep biliyorsunuz sürdürülebilirlik dediğimizde hep enerjiyle konuya başlarız. Çünkü bu işin e, kaynağı aslında fosil yakıtlar e, tamamen kömüre, da, e, kömüre, işte, petrole ve doğalgaza dayalı e, enerjiler kullanıyoruz ve ekonomilerimizi de aslında bu üç enerji kaynağı çeviriyor. Şimdi artık bu değişecek e, yeni bir enerji sistemi yolda yenilenebilir enerji artıyor ee, ama tabii burada şunu da söylemem lazım. Şimdi özellikle hani Deniz Sadıç sergisiyle birlikte e, biz sürdürülebilirlik böyle bir bilişsel anlayıştan aslında fazlasını gerektiriyor. Yani sanatı biz e, çocukları, gençleri, insanları zenginleştirmenin e, sürdürülebilirlik etrafında eleştirel ve yaratıcı düşünmeyi teşvik etmenin de e, bir yolu olarak görmemiz lazım. Bunu... E, herkes için e, erişilebilir hale de getirmemiz lazım. Çünkü sürdürülebilirlik kavramı insan ve doğa arasındaki bağlantıların da önemini tekrardan yüzeye çıkartıyor. E, i̇nsanlar ve çevreleri arasındaki ayırıcı güçler olarak yaratılan sınırların yeniden bir bağlayıcı olarak algılanması gerekiyor. E, böylelikle kendimizi yeniden o birliktelik içinde işleyen birer birey olarak e, görebiliriz diye düşünüyorum. Bu durumda aslında deniz yeni bir evreye geçmiş sayılır mıyız? Halk için sanat, sanat için sanat vesaire bunları bırakıp iklim için sanat diye bir evreniz daha var mı acaba? <gülüyor> yani aslında şöyle bir şey var. Bana işte hani 20 yıldır sanatla uğraşınca işte direkt klasik soru sorulur. Sanat sanat için mi? Sanat toplum için mi? Ben de sanat yaşam için derim. Yani bu şekilde bir döngü olarak bakıyorum hayata. Çünkü öyle bir şey ki siz bu yaşamdaki her canlıya her bir parçaya sorumlusunuz ve bu sorumluluğu e, benim dilim sanat ve bununla bu sorumluluğumu yerine getirebilirim gibi geliyor. O yüzden de hani, e, bir şekilde işte o kalabalıklarda olmasını önemsememin sebebi de bu. Her yerde, her şekilde sanat sizin karşınıza çıkmalı. Çünkü yaşamın bir parçasıydı Göbekli Tepe'den beri. Ne zaman hangi ara unutuldu sadece müze ve galerilerin e, ya da böyle ulaşılmaz mekanların e, kontrolü altına girip kapalı kutunun içine yerleştirildi. İşte sanatı bu zaten e, yani sürdürülebilirlikle ilgili ifadenin bir dili olarak kullanmak açıkçası benim e, en sevdiğim yönü. Çünkü benim bir sorumluluğum var hayata karşı, sanata karşı, kendime karşı ve bunu yerine getirmek için de olabildiğince e, bunu anlatabileceğim dilleri bulmak durumundayım. Yani kendimi e, hani bunu yapmakla zorunlu hissediyorum ki herkes de zaten bu bilinç oluşmaya başlarsa herkes gerçekten kendi alanında ufak ufak dokunuşlar yaparsa zaten e, bu işte çevrekellik o işte gele, başımıza gelebilecek her türlü sorunda Ufak ufak ilerlemiş olacağız. Aslında her bir parça da kocaman büyük resmi ve güzel bir resmi de oluşturabilir. Yani o yüzden olabildiğince, olabildiğince çok görülmeli, duyulmalı, bilinmeli ve herkes sorusunu sormaktan çekinmemeli. Yani az önce işte çok güzel bir konuya temas ettiniz. Denim kumaşı aslında denime karşı çok büyük ön olduğu aslında çok zamanında. E, harca kullanıldığı ve hem sağlığa, hem doğaya, hem çevreye inanılmaz zarar verdiğini görüyoruz. Ama yaklaşık 5 yıldır yani farklı bir bilinç düzeyine doğru evriliyoruz. Alıcılar bile içine bakıyor, prosedürüne bakıyor. Ne kadar riser kalıbının, ne kadar pamuk, ne kadar geri dönüştürülmüş malzeme kullanılmış. Onu önemseyebilecek noktaya geldiğimiz bir hikayenin parçasıyız. Ya yani Ben bundan 10 yıl önce sürdürülebilir sanat dediğimde, çevre dediğimde, atıklar dediğimde, hani sadece bakıyorlardı. Şimdi ise, hani sorular soruluyor ve biz ne yapabiliriz konuşuluyor. Yani ilerle, aslında çok büyük bir ilerleme kaydettik. Çünkü bunun sürekli içinde yaşayan ve bu sorunlarla ilgili mücadele veren biri olarak bu noktaya gelmek gerçekten çok keyifli. Yani fabrikaları ve birçok kurumları geziyorum. İşte Enerji tüketimi diyorlar. Bakıyorum kocaman devasa güneş panelleri. İşte diğer, diğer taraftan bakıyorum, taşlama yıkama var. Ee, bir 100 kiloluk çamaşır için 0.05 mililitre su kullanıyorlar. Yani öyle bir teknoloji yaratmışlar ki hani işte karbon salınımı ne kadar? Hatta odanın içindeki hikaye ne kadar? Bunu ne kadar milemize ederiz diye düşünen çok fazla mühendis ve e, nasıl söyleyeyim? E, çevre e, düzenlemeden bir sürü kişi var. Yani öyle olunca ve bunları gördükçe insan, yani ben kendi açımdan umutlanıyorum. Evet, daha iyisi olabilir. Daha iyisi içinde çalışmak zorundayız. Çünkü evet bizim ömrümüz ne kadar ki bir, bir süre sonra yaşayacağız ama yani bizden sonraki nesiller, canlılar ya yani onlara karşı nasıl bu kadar acımasız olabiliriz diye düşünmemek elde değil. O yüzden de yani bunu anlatmaya ve sürekli olarak dillendirmeye, ben de sanatçı olarak görsel anlamda göstermeye devam edeceğim. Etmek zorundayız. Çünkü başka bir çıkış yok. Şimdi bir radyo programı olarak e, biraz da dinleyicilerimize sergiyle ilgili bilgi verelim istiyorum. Kavramsal bilgilerin dışında e, sergiyi ziyaret Hı -hı. ettiklerinde neyle karşılaşacak dinleyenlerimiz? Aslında sergiyi e, izledikleri zaman öncelikle portreler. Ve bakan portreler. Siz nereye giderseniz gider, gidin, sizi izleyen portreler. Aslında bu portreler çok şey anlatıyor. Çünkü insana insana anlatmanın en iyi yolu yine insandan geçiyor. Ve izleyiciler şunu da görecekler. Bir pantolonun paçasından bel kemerine, sonra ön tarafı, arka tarafı taşlanmış kısımlarından tutun da sıfır atık kalıncaya kadar nasıl hayat bulduğunu ve duvarlarında, belki imgelerinde nasıl yaşamaya devam ettiğini görecekler. O yüzden hani e, sergiyi e, görmelerini yani çok istiyorum. Çünkü farklı bir dünya açacağına eminim. Çünkü e, ve bu eminlik şundan kaynaklı bir eminlik. Mutlaka yani mutlaka birilerine e, bir ışık olacak bir hikaye e, oluşturabileceğine inanıyorum. O yüzden de işte öncelikle Doğan'ıma çok teşekkür ediyorum. Derneğimiz de çok teşekkür ediyorum. Bu görünürlüğü ve bilinirliği bir nebze olsun hani katkıda bulundukları için. O yüzden de keyifli bir sergi izleyecekler. Zaten öncelikle şuna şaşıracaklar. Çünkü uzaktan bakıldığı zaman kesinlikle yağlı boya zannediliyor. Tek ton, mavi tonunda yağlı boya portreler gibi düşünülüyor ama tabii yakından baktıkları zaman o hani şaşkınlıkları çok daha keyifli hale gelecek izleme Çok çok teşekkürler. Bugün bizlerle bu kadar uzun bir sohbet de yaptığın için. Doğacığım bu sefer sana döneyim. E, sergiyi ziyaret etmek isteyen dinleyicilerimiz için nerede, ne zaman, nasıl ziyaret edebilirler bilgisini de senden alalım mı? Tabii. E, Nişantaşı kampüsümüzde e, sergimiz e, 19 Aralık'a kadar devam edecek. Sabah 10, akşam e, 22 arası gezilebiliyor. Evet. Ve yani sürdürülebilirliğe geçiş yapmak isteyen böyle yoğun duygular içerisinde sergiyi gezebilirler. Çünkü bizim bu yoğun duygulara ihtiyacımız var. Sanat o duyguları üretiyor ve teşvik ediyor. Eleştirilerimizi tetikliyor. Rahatımıza biraz böyle meydan okuyor. O yüzden sergimizi ziyaret etmelerini öneririm. İlgilenen dinleyicilerimiz için adres ve diğer detaylar için www.tmv.edu.tr adresinden de detaylara ulaşabilirsiniz diyelim. İkinize de çok teşekkür ediyorum bugün bizlerle beraber olduğunuz için. En kısa zamanda başka işlerde de görüşmeyi umut ediyoruz diyeyim. Biz teşekkür te ederiz. <gülüyor> Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. 95.0 açık radyoda diğer kamda Damla Özler'le beraberdiniz. Bugün iki güzel konuğumuz vardı. Her ikisiyle beraber hem sanat hem sürdürülebilirlik hem iklim krizi konuştuk. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Hoşça kalın. Diğer kam